Bismillah, Elhamdülillah. Vessalatu Her insanın rukyeye ihtiyacı var mıdır? Sadece hasta olanlar mı yaptırmalıdır? Öncelikle rukye nedir onu ifa açıklayalım. Rukye hastalıkların iyileştirilmesi ya da zararın defedilmesi amacıyla Kur'an okumak ve dua etmek anlamına gelmektedir. Bir Müslümanın kendisine ruke yapmasının bir sakıncası bulunmamaktadır. Bu onun için mübah, hatta güzel bir sünnettir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine ruke yapmıştır. Ashabı da yine ruke yapmışlardır. Yani Peygamberimiz rahatsızlandığında Felak ve Nas surelerini ve buna benzer başka sureler ve duaları okuyarak vücuduna sıvazlamış, eline üflemiş ve vücuduna sıvazlamıştır. Onun bu konuda gelen e, hadisler sahih kaynaklarda geçmektedir. Rukye yapılması caizdir. Ancak rukyeyi ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi caiz olan rukye, ikincisi de şirk kapsamına giren haram olan rukyedir. O halde caiz olan rukyeye başvurmalı. Şirk olan rukyeden de sakınmalıdır. Caiz olan rukye Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle, Allahü Teala'nın isim ve sıfatlarıyla yapılan rukyedir. Peygamberimizden rivayet edilen sahih yollarla ulaşan, bize ulaşan dualarla rukye yapılabilir. Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir. Resulullah son hastalığında Muavvezete'ni yani Felak ve Nas'ı okuyup kendisine üflüyordu. Hastalığı ağırlaştığı zaman onları okuyarak üzerine üflüyor ve onların bereketi için ellerini elini mesediyordum. Yine Ayşe annemizden eee Resulullah yatağa düştüğü zaman İhlas Suresi ve Muavvezete'nin tamamını okuyarak avucuna üfledi ve sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun elinin yetiştiği her tarafını Mesetti. Başka bir rivayette de akrep sokmasına karşı Fatiha ile rükke yapıldığına dair hadiste ulaşmıştır. Ee, Peygamberimiz hastalanan bazı kimselere Felak ve Nas surelerini okuyup onları sağ eliyle messettiği ve peşinden de şöyle söylediği rivayet edilmektedir. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım hastalığı gider buna şifa ver. Şifa veren yalnız sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hastalık bırakmayan şifa ver. Demek ki kardeşlerim caiz olan rukye bu şekilde bu yollarla olmaktadır. Şirk olan rukye de içerisinde ne olduğu belli olmayan dualar, tılsımlar, bir takım e, e, üzellik otu, iplik ile yapılan Nazarlık, nazar boncukları, muhabbet için yapılan muskalar, temimeler yani bütün bunlar şirk kapsamına girmektedir. Ve zararı def etmesi umulan her ne varsa Allah'tan başka beklenti içerisine girilen ve zararı def ettiğine inanılan her ne varsa bunlar şirk kapsamına girmektedir i̇bn Hacer bu konuda şöyle açıklamaktadır. Bazı rukyelerde şirk bulunmaktadır. Çünkü onu yapanlar kendilerine dokunan zararı def etmek ve e, fayda elde etmeyi Allah'tan başka kimselerden istemektedirler. E, şöyle bir rivayette çok dikkat çekici. Zeynep binti Muaviye radıyallahu anh ten, evimize humma hastalığına rükke yapan bir koca karı gelirdi. Bir yatağımız vardı. Abdullah öksürüp ses çıkarmadan eve girmezdi. Bir gün eve geldi. Koca karı Abdullah'ın sesini duyunca yatağın altına saklandı. Abdullah geldi ve yanıma oturdu. Bana dokunduğunda ipi fark etti. Boynumdaki ipi fark etti ve bu ne diye sordu. Benim için humra hastalığına karşı yapılmış bir rukyedir dedim. İpi çekti, parçalayarak attı ve Abdullah ailesi şirke tenezzül etmeyecek durumdadır. Ben Resulullah'ın rukyeler, temimeler ve tiveleler şirktir dediğini işittim dedi. Evet kardeşlerim, Müslüman tamamıyla Allah-u Teala'ya tevekkül etmekten başka şeylerden fayda dilemez. Bütün faydayı, zararı her şeyi Rabbine Bağlar. Bu suda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir rivayet daha var. Bu ve müslümde geçen ümmetimden 70 bin kişi hesapsız olarak cennete girecektir. Onlar efsun yapmayanlar, teşeüm etmeyenler, vücutlarını dağılamayanlar ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir. Gelelim bir Müslümanın illaki hasta olması mı gerekir? Sorusuna yani sağlıklı olanlar ruke yapamaz mı? Elbette yapabilirler. Bu hususta Peygamberimizden nakledilen sahih rivayetler var. Peygamberimiz gün boyunca her halinde kendisine sığınma ayetlerini okumuş, yatmadan önce okumuş, yani dualar etmiş, tuvalete girerken, banyoya girerken ve 24 saati içerisinde yapmış olduğu dualar var. Bunlarla rukiye yapmalı. İlla hasta olmadan olma, olmak gerekmiyor. Hasta olmadan da e, bu rukiye yollarına başvurmalı ve manevi zırhımızı e, kullanmak Ama bunun dışında da hastalandığımız zaman, rahatsızlandığımız zaman e, tıbbi yollara başvurduktan sonra eğer bir sonuç alınamamışsa Allah Resulü'nden bize ulaşan sahih nakiller doğrultusunda ayetler ve hadislerden faydalanarak, sahih dualardan faydalanarak ve tedavisini, neticesini yalnızca Allah'tan bekleyerek rukye yapılabilir. Rabbim bize tevhid üzere yaşamayı nasip etsin ve şirkin her türlüsünden sakınmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.